Modern Sabah La Modern Sabah La Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Aman gel erken kalktık yerleri çizilmesinler. Herkes erken kalkıyor. Onlardan bir tanesi de Güney. yine erken başlayan biri de bizimle birlikte. Günaydın efendim. Merhaba. <gülüyor> Ege'ciğim güne erken başladı dedin de ben daha dünü bitirmedim anlıyor musun? Yani buna başlamış sayılmam kimseye haksızlık olmasın. Daha bir önceki günü bitiremedim ben. Günaydın Mehmet Bey, nasılsınız? Yani öyle bir şey yaşandı ki dün başladı, devam etti. Coşkusu sür sür sür ne yapacağımızı şaşırdık yani. Neyi coşkusu? Marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray, marmaray. şey çok coşkusuzsunuz Levent Bey. Herkes gibi sizde. E, yani coşkudan ne yapacağımı? Duvarlara tırmanıyorum. Olmuyor. Kanapelerde zıplıyorum. Olmuyor. Halılarda süründüm. Olmadı. Marleyleri yaladım. Yaladım. Yaladım. Yine de coşkumu üstümden atamadım. En sonunda na gel kız dedim. Aa, ne yapıyorsun Levent? Gel dedim. Karı koca böyle çıktık balkona bağırıyoruz. Marmaray, marmaray, marmaray diye buçuk oldu saat. Ben yerlerde sürü sürün Nagihan. Kocacığım ne oldu sana? Bırak beni Nagihan. Hadi su kaynak. Beni duşlara sok. <gülüyor> ne anlatıyorsun? Su kesik geldi. Kombi de bozuk. Ne yapacağız? Nasıl gireceğiz duşa? Anladım, o su kaynattı. Oturttu beni leğenin içinde. Dök dök dök bağırıyorum. Marmaray marmaray marmaray delirdim en sonunda. Başında da yani çok şey değildiniz anladığım kadarıyla İyi çılgın kahkahalarımla seni selamlıyorum dinleyicilerimizle selamlıyorum Son bir kez Marmaray diye bağırmak istiyorum Bağırsaydınız ondan sonra arasaydınız Levent Bey bir, te, bir de yayında bağırayım dedim Yok gerek tamam çok teşekkür ediyoruz Levent Bey bizi aradığınız için Ne bekliyor bugün sizi Bugün hiç belli olma. Hiç bezi olmaz. Belki dersin ki kombiyi yaktırırız. Başka bir şey olur. Kombiyi yaktıramayız. Başka bir şey olur. <gülüyor> Neşem yerinde gecem Uzun zamandır arayamıyorum Biliyorum bana kırgınsın Hiç üzülme Bundan sonra sık sık Yok belli bir kırgınlık yok yani. E, tabii biliyorsunuz seçim artık yaklaşıyor Biz de mesleğimiz gereği çok yoğun çalışıyoruz bu ara Neydi sizin mesleğiniz? Genel bizim yani bu tipçelerde artan bir e, tempomuz oluyor Uğraş uğraş uğraş tabii. Arada da böyle biraz şey yapıyoruz Bir ufak kaçamakla sana bağlanabiliyoruz Çok Teşekkürler Lanet Bey. Sizi uğurlayalım. Bir dakika. Bir rüya var. Ama şimdi de yani. yani bir rüya var. Onu bir anlatmak için alalım. Yoksa ben seni niye arayayım? Günaydın demeye ben zaten her sabah radyoda seni. Sıhsız Günaydın diyorum. Bir çay koyayım mı falan. Mugahan da geliyor mutfağa. Aa diyor Kuzacığım sen kimle konuşuyorsun? Radyoyla konuşuyorum diyorum. Selam söyle diyor. <gülüyor> Çok hoş. Çok hoş. Evet gerçekten hoşmuş. Demet Bey çok teşekkür ederim. Bir dakika rüyaya... Aman ne rüya... Ne, ne, ne... Şimdi rüyamda... Gece bambaşka bir şeyler gördüm. İnanılmaz şeyler gördüm. Titredim. Titredim ve titreyerek uyandım. Ne zaman gördüm? Dün gece... Evet hiç uyumadık. Evet ben o dün leğenden çıktıktan sonra bir havluları sarılmış. Biraz kalepenin kenarısında işim geçmiş. Anladım o sırada gördüm. O sırada gördüm ne gördüyse Rüyamda Marmaray'dayız. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ya yani ne bileyim zaten uyanırken Marmara'ya uyuyunca ne görecektim? Marmara'nın ağzındayız. Marmara'ya açıldı, açılmadı kocaman. Tünel ağzına gelmişiz seninle beraber. Tabii ben senin olduğunu bilmiyorum. Marmara'nın ağzındayım. Kimsecikler yok. Kimsecikler yok. Ben elimde bir çiçek, bir bayrak. Gitmişim oraya. Aa diyorum Marmara'nın açılışına kimse gelmedi mi? Marmara'nın açılışına kimse gelmedi mi? Derken sen çıkıyorsun... Marmaray'ın ağzından. Nasıl? Orada Marmaray'ın ağzından sen çıkıyorsun. Marmaray'ın ağzı dediğiniz ne? Yani Sünel böyle bakıyorum, bakıyorum. Bir bakıyorum takım elbiseler içinde sen çıkıyorsun. <Gülüyor> ne? Ne oldu? Niye? Ne bileyim. Yine bir, bir yere gidiyoruz ya. Hayır sen çıkıyorsun. Buyurun diyorsun beyefendi. Ne oldu? Ben size... Ne? nasıl yani? yani? Ben şimdi orada bağırıyorum. Marmaray'ın açılışına kimse gelmedi mi? Marmaray'ın açılışına kimse gelmedi mi diye bağırırken sen Marmaray'ın ağzından çıkıyorsun. Ne oldu beyefendi? Ne bağırınıyorsunuz diyorsun. Ben a -a diyorum. Nereden çıktınız? Marmaray'ın ağzından çıktım diyorsun. Efendim diyorum. Marmaray'ın açılışı diye geldik. Çikirata yaptırdık diyorum. Ama burada kimse yok diyorsun. Ama sen yani ben de böyle bir aşk aşkınlıkla ağzım açık. Beyefendi Papay'ın o ağzı cereyan yapıyor diyorsun Böyle bir ters bir lafla Anladım ne? Bir, bir yamana gidiyor ya Hayır ben diyorum ki Beyefendi diyorum Millenium projesi yapılıyor burası. Niye kimse gelmedi diyorum Sen diyorsun gelenler diyorsun İçeride nerede içeride şuradan Geçebiliriz diyor ben diyorum geçmem Aa, neden? Çünkü diyorum orada trenle geçiliyor böyle yürüyerek sen diyorsak ki gelin gelin ağzına kadar ben sizi götüreyim tünelin. Aa nereden döşediler size göstereyim falan filan ben de merak ediyorum tabi. Ondan sonra Seninle beraber yürümeye başlıyoruz. Buçuyorum sağ solda. Bir şey yok gibi. Karanlıklaşıyor bir taraftan da. ışıklar azalıyor. Levent Bey devam etmesiniz. Hakikaten rüya. Hayır ışıklar azalıyor. Beyefendi diyorum. Nerede döşediler? Ben göstereceğim diyorum. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. İyice karanlıklaşıyor. İyice karanlıklaşıyor. Beyefendi diyorum. Nerede döşediler? Nereye döşediler? Ben göstereceğim diyorsun. Ondan sonra iyice karanlık oluyor. Ben diyorum. Yok mu bir fener? Yok mu bir fener? Bir fener çıkarıyorsun Ege. Kürek kadar çıkardı lapti bir yakıyorsun karanlık birden aydınlanıyor bir bakıyorum döşemişler döşemişler döşemişler ben bağırmaya başlıyorum marmaray marmaray marmaray diye bağırınca başka nereye döşediler bana göster diyorum şuraya döşediler be efendim Aa, Nereye döşediler İyiyim bakın diyorsun Aa, İyiliyorum bakıyorum aşağıdan Oraya mı döşediler buraya derken Sen o fenerle kürek fener bir buru Anam diyorum Ne oldu döşediler Beyefendi bakın diyorsun bakıyorum Göremiyorum fener çünkü sallı Lak lak aman marma Derken ben bir uyandım Battaniye yapmışım tabi üstümden Böyle salonun ortasında Nagihan geldi kocacım ne oldu? Bilmiyorum diyorum. Ter, ter, ter tekrar havlu. Bu sefer sıcak bu sefer tekrar terleme. Anladım Levent. E. Sonra yani eğer... ondan sonra da ben dedim leğeni doldur. Ben bir daha giriyorum. Ama yine 5 saat, saatte bu saatte ne olacak Komşulara ne boş ver diyorum. Bir daha çıkıyorum balkona. Marmaray, Marmaray. Ya Levent bu, bu son bağırmalar şeyde mi oluyor? Rüyada mı? Yok gerçekten ben artık. Leğeni artık banyoya koyduk. Orada olmadı. Balkona çıkardık leğeni. Orada ben aldım. Son, son dökünmelerimi orada yaptım. <gülüyor> son dökünmelerimi. Yani önce banyoda dökündüm. Sonra da çıktım. Balkonda da iki tas dökündüm. Ayrıca kendime geldim. Toparlayamadım. Son bir daha bağırabilir miyim? var bağır mı? Yok artık. Bağır. Bağır. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor. 5 stüdyosunda Oktay Demirci, A da Fahil. Şu A ile 5 stüdyosu arasında bir Marmaray. Tabii saçma olur Marmaray ismini vermekte. Mini Maray falan gibi. Niye Marmaray? Mi, mi, Mini Maray yok. Yani. Aslında şey anlamında mantıklı. Yani bu bizim kaç senelik hayalimiz. Kaç bu bizim senelik? bu... Bayağı bir 3-4 dakika oldu. 3-4 dakika büyük bir hayaldi yani. <gülüyor> Değil mi? Yani, hayaldi üç, gerçek oldu demek da istiyorum. Adı, o yüzden ismini de öyle şey yapabilirsin. Çok güzel olur. Yani böylece Londra ile Pekin bir daha bağlanır. Bak o öyle bir şey de olabilir valla. Ben sloganı da buldum. Bridge Together. Bridge Together çok güzelmiş. Nasıl? Akın. Çünkü Kullanımdı olimpiyatta bence... kullanamadık. Evet, evet. Yani kullanamadık Harcandı resmen. Yani evet. Harcandı güzelim sloganı. Harcamamış oluruz. Bir de dün kutlamaları seyrettiniz mi? Hem Londra'da hem Pekin'de. Ben internette fotoğraflar gördüm. İnanılmaz bir şey vardı. İnanılmaz. Sonra da şey diye yorumlar da vardı da o Çin'deki olimpiyatların açılışı diye. Ama ben ona inanmadım. Ne, ne, bu, bu olimpiyat olamaz mı dedin? Ne dedin? Olimpiyatta bu kadar coşku olamaz. Büyük ihtimalle Londra'ya bağlanmanın coşkusudur dedi. Ben onu kaçırdığım için çocuklar dün biliyorsunuz tüm gün full full ben. Evet e, sen dükkanda O yüzden yani. sana bakıyoruz zaten Fahir. Yani bu KKK KKK KKK yapmak için <gülüyor> az önce konuştuğumuz gibi. Londra Pekin derken Geç onları. Geçelim onları. Ama ee, üç kere Londra Pekin dediniz. Ben geçemedim ya, orada Londra kaldım. ile Pekin bağlanmış oldu ya Büyük İngiliz Marmara adına, ile beraber. Londra ile Pekin Bu bayağı 4. Şey dört... Daha önce tepeden de bağlanıyor da o önemli. O değil. Bu sefer alttan, alttan bağlandı. Bağlan. Londra ile Pekin okey tamam. Anladın mı? attım tamam. Anladın An mı? Yani cebe dedim. İngilizler Coştu. bir tek Türkiye'de bazı insanlar bunu küçümsüyorlar şey yapıyorlar o da yani çekememez değil artık kıskançlık göstergesi kıskançlıktan e, tabi bir şey de vereyim Londra ile Pekin sonuç olarak bağlanır da Fahir yani dünya her tarafından bağlanabilir ama e, şu ayrıntıyı vereyim sana sen takip edememişsek Üsküdar üzerinden bağlanıyor Heh. Bağlıyız hani... dedi ama ee... lezzetli bağlı değiliz. Vay ben marmaray bizim şey gibi. Çitineme e e de faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu ne sabah düşünüyorsunuz? Çok rahat geldim. İşte onun etkisi abi. Ben de mesela çok kalabalık diye bakıyordum birden zat diye geldim. Ne oldu benim sesim mi şey? Senin Hı -hı. sesin zaten. Onun arkasında bir şey yapsana fik fik. Şöyle fik fik yapın. Çok güzel hiç siz, siz şey hiç yapmayın keyfinizi bozmayın çekemeyenler. Ediyorum. Çatlasın Anten diyormuş. taksın diye zaten o, o, o sözlerle açıldı. Hocam benim zaten acil çıkmam gerekiyordu bugün. Coşku çok güzeldi. Hakikaten coşku çok güzeldi. Evlere de yansıdı. Evet. Ve yani ben bir ara balkona çıkıp ne asrın projesi, Millennium projesi line diye bağırdım. Ben de bir ara coştum evde. Fahir acaba çıkıp tencere tamam mı çalsam diye düşündüm. Sonra karar veremedim. Yani uygun olur mu olmaz mı? Yeminim kafam karıştı yani. Bir o coşt... kadar heyecanlandım ki. Ben de bir coştum, bir heyecanlandım, girdim hemen. Tuvalette bir su dökündüm döktüm üstüme. Başına... Herkes bir garip karşıladı ama heyecanımı bastırdı. Yalan söylemeyeyim. Aynen ben de öyle bağladım. Ayaklarım, ayaklarımı ayaklarımı şey yıkadım soğuk suyla. O Çok biraz iyi geldi. Gölgede. Bizim sokakta bir grup insan evlerinden çıkıp Marmara'yı kutlamak istedi. Onlara tomalar ve biber gazı ile müdahale edildi. Nasıl abi. kutlamak istedi? Cumhuriyeti abi. kutluyor zannettiler galiba onları. Mar, mar mar mar mar diye bağır, Tam adam mar derken çaz diye biberi yedi. Herkes evine döndü sonra. Bir o gölgeledi. Ya münferit olaylar tabii güzel. ki olabilir. Yani sizin mahalledeki olmuş olayda yani öyle bir şey. Münferit bir olay diye bakalım ona. Yani gölge düşüremez. Hmm. Bence de düşüremez. Kolay ha. değil. Nereden düşürecek? Zaten suyun altında proje. O kadar da altında değil. Yani bir, bir buçuk kilometre falan. Yeter. Altında olan Yeter. Kısmı. Ha Suyun altında olan kısmı mı? Yani Özellikle o kadar, su, o kadar. Pardon yani şimdi... E Hayır yani şey edecek bir şey yok onu ha, demeye çalışıyorum. Okay. Paris Londra arasında bunun 10 diyorsun. katı 15 katı falan var ama... Lezzetli. Lezzetli. Yani bir de Pekin'i bağlayabildi mi? Bir de onun adı ne? Çok özür dilerim de. Manş dedi. Tüneli. Manş Tüneli. Daha manş. yavan ben bir isim hayatım. Nereden geçti? Manş'tan. Yani ama Marmaray... Bak ağzına dolduruyor adamın. Ben de dün şey şöyle onu bir söylerken ki hazdı. Ben Manş'tan alamıyorum. Manch. Ben nereden geçeyim Fransa'ya Manş'tan? Ama mesela buradan zaten oradan sadece ülkeden ülkeye geçebiliyorsun. Burada kıtadan kıtaya geçiyorsun. Oktay fena değil değil mi? Süper. Teşekkür Çok ederim. yani izlememişsin tespit. ama tespit. Ne söylemişsin ya? Yani ne, bizim anlatmalarımızda ne ne itiraf hakikaten... bu yalnızca tespit. Yani onu söylüyorum. Bizim anlatmalarımızın mı faydası oldu? Sizin anlatmalarınız yoksa... benim gözümde daha da net canlandırdı çünkü siz adeta ayna oldunuz bana. Ayna ne yapar? Olayı aksettirir. Olduğunu... aksettirir. Aksettirir. Sizin aksettirdiğiniz şey benim beynime ne olur? Nakşi olur. Bak adam beni çözmüş zaten. Faire <gülüyor> <Hayır>, çözdüm ya. <gülüyor> Hakikaten adamın iki tane prensibi var. Aksettireceksin nakşedar. Söylediğini anlamaz. Tabii ki. Dinlemez. Dinlemez. Sadece aksi nakşedar. Aksi nakşedar. Yani Aks, nakiş. Aks, nakş. Bak. Ayarları bozuldu mesela bunun. Çok güzel, çok güzel, güzel oldu. Bu. Ama senin tabir etmen lazım lazımdı. Aks Hayır. ve nakş. Aks ve nakş prensibiyle. Şu bilgisayar biliyorum. prensibiyle bunladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hoşuma da gitti ha böyle. Aks ve nakş. Hayır tek nakş. sorumlu sensin. Daha doğrusu tek şey yapan sensin burada. Alkış hak eden kişidensin <gülüyor> bu adamın bu duruma gelmesinde. Şimdi ben dün bir an eline baktım biraz da. Bak. Nereden? Yani, <gülüyor> İnternetten mi? Lezzetli değil. Yani 94 yılında açılmış. Şöyle bir açılış törenine falan baktım. Zayıf. Zayıf yani gitmiş kimse yok? yok. Someli Cumhurbaşkanı yok, gitmiş. Yok işte. <gülüyor> yani yine işte François yani bu... Mitterrand, Kraliçe 2. Elizabeth falan. Ama onlar da yerel. Hep aynı. Yani. Hep yerel. Yerel var, motifler. Romanya Başbakanı var mı? İngilt yok. Bu maç İngiltere ile Fransa arasında değil mi? Evet İngiltere ile Fransa. Şimdi söylüyorum. Kraliçe dediğin şey zaten yerel motif değil mi? Evet, Franswan birer. <gülüyor> Hep kilimlerde öyle. kraliçe var. Orada. Kilimlerde <gülüyor> ve paralarda kraliçe var. <gülüyor> bir sözü olan kraliçe dokunuyor. Yok yani yabancı misafiriyor. Yabancı misafiriyor. Misyon. Böyle anlamsız. Yabancı misyon. 802 mesela e, teklif edilmiş bir Fransız mühendis. <gülüyor> Anca 94'te. Ya. 800. O, o da 200 yıllık rüya oluyor o mu da o da zaman? O da evet neredeyse yani. 200 yıllık. Ama yani öyle bir birleştirme şey yok. Yani. Bir orada de o şey var. 50 kilometre falan değil mi? Ee, Yok, o bahsettiğimiz hani iki meş. taraf birden deldi 38 ya. 38 kilometre. Su altındaki bölümü 38 kilometre. 19, 19, 19 iki taraftan ve 17.5. Tehlikeli 17, bir de, yani 38 kilometre tehlikeli. Ya o kadar. Te yani, yani bir de şu. 1.8 gibi bizimki daha şey güvenlik. Bin yılın geliyor. projesinde şu da var yani bütün dünya izledi dün kitlendi şeye açılış törenine ve bütün dünya e, Somali cumhurbaşkanını ilk defa gördü. Evet. Bugün hiç görülmemişti. Adam yani çıktı geldi. Bu bile artık bir şeylerin göstergesi. keza Romanya Başbakanı. Onu kokpitte şeyde kokpit mi denir ona ne denir? Kompartman. Yok yok. Kok. Denir? Kokpit denir herhalde. Kok, en öndeki şey. Onlara fix kokpit deniyoruz. O kokpitte oturmadılar ya onu. yani biraz şey oldum yer yoktu misafir. <gülüyor> Romanya <gülüyor> Cumhurbaşkanının oturduğuna inanıyorsun da Somali Cumhurbaşkanını niye oturtmuyorsun abi? Oturmuş orada bir sürü. Ona şey oturuyorlar yani abi, o niye? dünyanın kaçıncı ekonomisisin? En azından bir tabur ama buraya bir Hayır şey koşarlardı. Hayır, kaçıncı ekonomisisin? Bugün Somali dünyanın kaçıncı Atıyorum ekonomisi? 80. ekonomisi. Ben... E, o bakıyorsun Romanya sen kaçıncısın? Efendim ben 52. Otur. Buyurun efendim siz buyurun oturun siz. Efendim sizin maalesef Ayak, ayaktaydı ya. yani. yani. ben ona biraz şey yaptım. Yani, yani mükemmel bir organizasyondu. Ayakta kaldı. Yani hakikaten... Espri yapılmıştır ona da. Tek gölge düşen ne oldu yani. Evet ayakta kalmasıydı tek gölge düşüren. Bir de biliyorsunuz 9 dakika sürmesi bekleniyordu yolculuğun. Kaç dakika sürdü? 9. dakikada e, varış istasyonuna e, dolu işte, şeye, yolculuğa başlayan tren. E, tren deniyor değil mi ona? Tren Ailesine, e, Vardığı noktada... Boş olarak geldi. Herkes böyle bir şey oldu. Anam. <gülüyor> ne oldular? nerede de? Boyut mu değiştiriyorsun? <gülüyor> Bak o da <gülüyor> çok güzel. Hayır, çünkü bir sapma konuşuluyordu ya. <gülüyor> 15 derecelik sapma varmış tabii. O, bir o zamanda bir bıraktı. sapmaya neden oldu. Zamandaki sapmada Kimse o şimdi. <gülüyor> anlamadı o sapmanın ne olduğunu. Herhalde öyle biliniyor boş geliniyor buraya diye. Ne kadar güzel. Bir korktu herkes Me... boş gelince. Meğerse o o önceden çıkan şeymiş. olmuş ortada durmuşlar. Ha, önce. Hmm. En derin yerde durmuşlar, çivi çakmışlar. Nereye? Onu ben anlamadım. Yani duvara sapma gibi. Ha, bakın duvara çivi çakıyoruz. Duvar, Sızma yok. Boğaz'ın en derin yerinde durulmuş. Somali Cumhurbaşkanı şey sormuş çünkü. Sızma var mı demiş. Sızma, Sızma olmaz demişler. Sonra 20 dakika. <gülüyor> biz <gülüyor> metin üstünden <gülüyor> okuduğumuz için bazen de... <gülüyor> <lazım>. O espri gibi <gülüyor> <ciminde, gülüyor> parantezinde E yazmıyor mu? bizim yaz, metin ekibi var ya. Parantesinde E, e yazıyor bazen. Abi onu lütfen dikkat edin ya. Srik olmuş da ben benimki gibi okudum. Ege'de kendininki zannetmiş. Hayırlı olsun hakikaten. Ne zaman biz geçebileceğiz, binebileceğiz ona? Valla 15 gün bindim bindim Yoksa parayı verir binersin. Aa, 15, gün... 15 gün Biz otobüs İstanbul'a gittiğimiz zaman mesela orada inebileceğiz mi? Marmarayla ile geçmek istiyorum. Nerede ineceksiniz? Birisi diyor, diyor ki mesela gazlı şec şey mi? Yok ya. Nerede duruyordu bu? Koz yatağı. Yeni... Koz, birisi diyor ki koz yatağı. Biz de diyeceğiz ki efendim. Asya'ya ineceğim diyeceğim ben. Pekin'e gidiyorum. Diye. Londra'dan. Yok Pekin'den geliyorum. Londra'ya gidiyorum efendim. Nereden bineceğim? Çok güzel. Bunu şeyden belli noktaya kadar şeyle gidersin. Marmara, ondan sonrasınız zaten. Ya hiç oradan bilmenize gerek yok. Buradan bin Çetiremet caddesinde devam et. Zaten onun ucu buraya bağlanıyor. Max yani... maksızın gidebiliyorsun, gidebiliyorsun yani. Hiç hayırlı... şey yapmadan. O yüzden. Hayırlı olsun. Hayırlı diyeyim. olsun. Evet. Hayırlı olsun. Oktay ne diyeyim? Bu saatten sonra ne diyeyim? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kimse bana sormadı yaparken. Ama şimdi bakıyorum, hayırlı olsun diye biliyorum sadece. Buyurun efendim. Başka dünyada hiçbir şey olmadı. Oldu oldu. Bütün olur. dünya kilitlendiği için buna. Hayır olur mu esas. Somali Cumhurbaşkanı burada. Romanya Başbakanı burada. Ayakta. Her... Burada derken bakın bütün fotoğraflar ayakta En şeyde. mutlu adam da oydu. Yani şu Marmaray'ın açılışını çekemeyenler efendim olur olmaz saçma sapan şeylerle eleştirenler bunun gururunu Someli Cumhurbaşkanı kadar yaşayamayanlar da utansınlar. Şu fotoğraflara baksınlar. mutlu bir adam yok. Ayakta, ayakta olmasına, olmasına rağmen neşvesi son derece yerinde. De, Bize de bir gezmek oldu demiş. Yani sormuşlar ne düşünüyorsunuz bu Millennium projesi hakkında. Çok güzel demiş. Ben zaten döner pilav olur açılıştı diye onun için gelmiştim. Bir, bir de gezmek oldu demiş. Mesela açıkçası ben Japonya Başbakanı'dan böyle bir şey beklerdim. O, Japonya Başbakanı biraz bozulmuş. yok. Onu da, o da ayakta. Ben Aa, dünya. Demek bakıyorum. ki ekonomiye göre oturtmamışlar. Çünkü Japonya dünyanın en büyük. Beşinci ekonomisi. De o Öyle bir şey yok. O zaman i̇ki, benim i̇ki koltuk var. Hayır. İki koltuk mu? Evet. E orası şey ama yani. Kokpit, kokpit diyorsun. Kokpit ne de denmez ola? Belki Şimdi de belki. Ben deyince bana değil, da bir garip geldi. Değil Kompartıman da değil. Kompartıman da değil. Tren e, makine dairesi. Makin. Millenium dairesi desek. Hımm. Hmm. ni olabilir anlamadık ama bir şey soracağım. Bir... belki yazı tur attılar ona göre şey yaptılar şatkan dendi belki Evet olabilir şatkan dendiği içinde de kimin sürceyi ya da kimin şey yapacak kim sürdü Çünkü Abdullah Gül Cumhurbaşkanı sürdü Hı. Açılışı o yaptı İyi yolculuklar diliyoruz ee, daha büyük projelerde yeniden görüşmek dileğiyle modern sabahlar modern sabahlar Modern Sabahlar. Tatlı disco havalarıyla devam ediyor Modern Sabahlar. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Neşemizi bulalım buyursunlar efendim. Ay biz de Marmara'yın açılışı falan yapılırken vallahi komşularımız da bakıyor. Biz Marmara bakıyca... meşgulken komşularımız yani düşman ülkeler ne yapıyordu? Düşman ülkelerdi. Kimi var durumu olan var olmayan var egeç. Öyle değil mi? Valla üzülüyorum. Çünkü <gülüyor> Yunanistan biliyorsun tarihin en büyük ekonomik evet. reziyle beraber ya, şey yapıyor. Evet. Boğuşuyor. Üç Hayır yoldu. onların da biraz durumu olsun bizim gibi. Ege Denizi'nden bir tane geçirdik. Ne ya, kadar güzel adadan olurdu. Adadan adayı hepsini birbirine bağlardık. Her adada bir durak olsa. Vallahi böyle inci tanesi gibi dizilirlerdi. Bunlar da Ege'nin incileri derdik yani. Çok hoş olurdu. Nasıl? İnci ne demek inci? İnci minci kim birinci? İnci. Pearl in... anlamında mı? Ha, yani şey anlamında. Ne yani. demek dediğin İngilizcesi İngilizcesi mıydı? neydi <gülüyor> inci? İnci ne demek? İstiridyenin içinden çıkan tılsınlı şey. Hayır istiridyenin içinden çıkmaz bir kere. Onun... Tamam içinden çıkar peki. Yalnız de. şu anda mikrofonlarımız açık. Yani. <gülüyor> onu <gülüyor> Doğru, ben size hatırlatayım okay. da. Ama neyse tamam peki, peki tamam onu şeyin üstüne gitmiyor. Hemen orada kesiyorum. Ee, Yunanistan 3 e, yıldır milli bayramlarda tank, uçak ve zırhlı araçlarını katamıyordu. Niye? Katamıyor muydu? Katamıyoruz <gülüyor> demiş. <gülüyor> <Bayram> <gülüyor> <gülüyor> şey diyordu bak katmadınız mı? <gülüyor> yok katamıyoruz efendim diye. Çay katayım mı demiş ondan sonra. <gülüyor> Açıkla tank falan katayım. Durumum yok, yok demiş. Durumları yok. Neden çünkü benzin alamıyorlar yani o derece. Devren bir 5 lira vakit de Vallahi Valla bu Yunanistan'daki krizin en güzel taraflarından biri de bu Ege'de it dalışı denen bir şey vardı ya. O kesildi. Bazen gazetelere yansımıyordu o, bile. O bayağı kesildi ya 3 yıldır tık yok Valla yani. hakikaten. Ne kaldıracağız ya demiş efendim havada uçaklar birbirini kovalayacak. Daha bunlar da Kaç pratik. Kaç paraya var. kovalıyor? Efendim boşver ya. 28 Ekim'de Yunan Milli Bayramı bu arada. Bizim aa, aa, ne bayramları onların? Milli bayramları işte Yunan Milli Bayramı. Ama neyin bayramı? İşte şey işte ne zırhlı tank araç falansa onların da kurtuluş bayramı diyeceğim ama ne, ne onların ne kurdular? Bilmiyorum ki. Cumhuriyet. Yunanistan neyle yönetiliyor? Hala cumhuriyet kurulmadı diye mi? E, yani. 28.000'de e yönetiliyor. Ben... Hala cumhuriyet gelmedi komşuya. <gülüyor> komşuya gelmedi diye öyle bayramı. Bir gün sonra Vallahi patlamış. 28, <gülüyor> 28, 28 sonra. Ekim'de Yunan Milli Bayramı var. Ben o kadar biliyorum. Tamam evet. Tank ve uçak zırhlı araçları nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Efendim sponsor? çok mantıklı. O zeki adam sayesinde bugün bir sponsor, e, bütün tanklara, şeylere, efendime söyleyeyim arabalara, arabalara dolduruyor. Arabalar Reklam mı alıyorlar yani? De... Yok valla. Sponsor değil. dediğin şey mi asıyorlar? Aslında bunun adı Devha mı asıyorlar Sponsor denen? da değil bayış gibi bir şey olmuş yani bu. yani e, Yapsınlar abi. Şey mi dolaşmış yani? <gülüyor> Böyle bir iki tane Yunan askeri kafelere falan gidip Bayramımız var, tank dolaştıracağız, davetiyas satıyoruz falan diye bir şey. Yapacağız. Evet işte, Yapsınlar bir organizasyon, <gülüyor> daha bir konser yapsınlar. Çalışıyor. Hiç evet ya istiyorlarsa biz buradan da sanatçı sağlarız Tabii, yani şey Ya sanatçımız var. Sanatçı değil, biz bileti de alırız yani. Alırız, alırız. olmaz Bu arada şey işte kim? Vardiniyanis ailesi üstlenmiş. Hmm. ki bizdeki karşılığı var. kimdir? Bizde yani? vardarlar. <gülüyor> Vardık, varlıklı bir aile. Varlıklı bir aile, durumu olan bir aile. Ee, Yunan, Yunan medyası da şey demiş, aşk olsun demiş yani bir, bir <gülüyor> organizasyon <gülüyor> ama hakikaten şimdi gidin, medyası da kuvvetli medyada <gülüyor> aşk <gülüyor> olsun diye mahşete La atmışlar <gülüyor> lafı da gidiğine yani. 6-7 tane gazete <gülüyor> bu başlıklı bana da manidar geldi Tabur, Vallahi, tavırlı bilmiyorum. başlıklı ya. Hop biz bunlar oluyor Yunanistan'da bakıyorsun Biz de Marmara açılırken ne oluyor Libya'da tarihi soygun hatta milenyumun soygunu oldu. hadi canım ne olmuş Tabii, e, 54 milyon dolar çaldılar e, banka <gülüyor> aracından Merkez Bankası aracıyla hangi banka milyon? diye soran olursa Merkez Bankası. O da eferdi. niye o kadar parayla dolaşıyormuş ya? Bu kadar mantıklı. O bir kadar duraktan dolaş... al, Parayı koy Oğlum, tekrar. Annem git. kaç kere demiştir bana ya. Hiç bunları uyaran yok. O kadar para üstünde taşınmaz. 54 milyon dolar üstünde taşınmaz. Bir şey olur. Ya bir şey söyleyeyim mi? 54 e milyon yani. dolardı şöyle bir para ya. Oktay hani güzeldi. Şöyle dedi. Bir daha e o, o zaman diye an, tahmin ediyorum? Zırhlı aracı yani... şoförü ayak içine niye koymamış onu? Zırhlı araca mı güvenmiş? Abi zaten şeye koymuş. Koltuğun, koltuğun, iki ön koltukla kendi oturduğu koltuğun arasında şey var ya. Sigara olabilir. alma indiğinde düşmüş zaten. Ha. Tık tık açılan konsül. Konsül. Oraya koymuşlar. Koltay konsül dedim. Teşekkürler. Ee, Altın falan mı varmış yoksa hakikaten balya balya mı? Dolar falan? ya dolar. Dolar hem de dolares. Balya balya Vallahi değil mi? Valla biliyoruz. Şey. Breaking Bad'den biliyoruz. 80 milyon dolar 7 varil. Nereden biliyoruz? Breaking Bad'den. Breaking Bad'den doğru. Breaking Bad'den 7 varil. 7 varil diyor mu ya? Tabii şimdi yüzlük, Koca, 100 dolarlık ya. olursa Yok 100 milyon dolar değil mi ya? 20'si 10 dolar vermiyor muydu? Ediyor, 80 kağıt veriyor. 10 şey veriyor. veriyor. Işte 12 13 falan. 6 7 şey. hadi 6 defa hadi 6 7 varil. 6, 7 e e şey e dolarda 3 varil olsun. Yani 54 milyon dolardı 3 varil temiz varil varil şeyler Rahat rahat alsın diye tepesinden boşluk. Çünkü bazen böyle silme, bastırıyorlar, silme o zaman şey paralar oluyor. mayış oluyor. Evet paralar şey oluyor. Bir de en alttakiler çok kötü oluyor sonra çıkarınca. Bu arada dinleyicilerimize Dur, müjdelemek istiyorum. Yani müjdelemek değil utanarak söylemek istiyorum. Gıcır paraları suratına benzetenler var ya böyle. Hı hı. Gıcır gıcır bankamatikten çıkıyor falan. Onlar iki günde muham şeye döndürüyor. Onlardan ve... bir tanesi benim galiba. Ya. Allah seni nasıl biliyorsa yapsın. Ilgi. Her seferinde dükkanda kasaya koyarken Orasını, içim şey oluyor mi? ama böyle bir şey yapıyorum. Ortasından ilk şeyi darbeyi indiriyorum. Bir içinde onların gıcır iki yüzükleri yapılan bir muamele var biliyorsun. Allah'tan sağlam kağıttan yapıyorlar. Onu böyle bir şey yapıp bir tıkıtı tıkı tık tıkı tıkı tıkı tıkı, tıkı tıkı tıkı tıkı Yani şimdi sesin aynısını yapmaya çalıştın değil mi? Sesin içinde? aynısını da yaptın. Hareketin de aynısını yaptın. Dinleyicilerimiz şu anda coştular. Ya açıp kapayarak böyle bir gerçek mi değil mi sahte mi değil mi şeyi var. Şu anda iki eli fayene hareket ediyor sürekli. <gülüyor> Bayağı bir 5 <beş> dakikadır <gülüyor> fayene. Durduramıyorum size. ya. Ne Durduramıyorum. yırtılmayan Çünkü... her türlü para 200 lira mıdır? Hayır öyle bakıyorsun 200 liralarda o bu sahte kumaşa mi? Kumaşa basmaya yazıyor? Hayır o 200 lira. Ne 50 liralar telef oldu ya öyle Kaç? hareketi yaparken hani... ay ben bunu 200 zannetmiştim diye. <gülüyor> Zannetmişsim. İşte o zaten ben birinci dakikadan ikiye uzunlamasına onu. ikiye kap şey yapmak o yıpratmaz parayı Bilek sen öbürü gider. dağınık abi koyuyorsun abi dağınık uzunlamasını ikiye katladım ben sonra o parayı eline geçiren adam ortadan katladı bak para iki defa katlandı öbürü dörde katladı bitti gitti sen uzunlamasından şey ama katlamıyorsun ki katlama gibicesine bir şey oluyor değil mi? Ya, kasaya girsin diye pipe Aha. etkisi diyoruz biz buna yok, yok. O, o paraya bakımdır ya tamam işte pipe etkisi dediğimiz parada İçbir hale getiriyorsun aslında katlama yok ya yani hafif. Bilmiyorum girelim. Payet. Pipe, pipe, pipe etkisi Ben bir iki kere duymazdan. Ben geldim. şimdi ben bir kere pipe etkisi daha diyeceğim çünkü bana şu anda söyledi. Ben, nakş evet. Akis, <gülüyor> ben Aks ettiriyorum nakış etmesi için pipe etkisi dedim. Ha. Aks nakış. Aks Şey yapmadığı için ben hiç. Devam... <gülüyor> Bak bunu da ayırır. hemen hemen bul, bu tutmuyor ya ayar tutmaz. 2014'ün yaz aylarında evlenecekler. Bitti mi soygunun ayrıntısı? Bitti. Ayrıntı? Soygun Beran saat mi? Yok. Ee aman başka kimin şimseri. ben şu an kendi... kim kardeşcan? Kanye West'ta halam ev yuh yuh savaş şehitinde evleneceklermiş. Zaten kim Kardashian'ın o... bir şey daha duymadım ben. Annesi şey demiş. Ha şimdi böyle gözüyorsunuz da sen bir evlen Kanya'yı Konya'yı gör demiş. Kanye oradan giriyormuş bire bire. bire, bire <gülüyor> Yalnız bire, o hangi olacaktı demiş. Biraz. O yabak hiç yabak o coğrafyası falan da olmadığı için. Onu da diyememiş. Vallahi Kanya savaş çetinde Kanye West hani bunun ilk West demiş. Hocam biz sokuza gelemedik o zaman. Tabii. Tamam. Kanye West'in özelidir zaten Zorlar hep. Baksana savaş çetinde evlenilir mi ya? Aynen. Bölgeyi sormuşlar. Bölge yani valla gazetecilerde. Bölgemiz güzel demiş. Bölgenin <gülüyor> sahip de. Ben, ne demiş bölge? Hangi bölgede evleneceksiniz? Peki savaş uçağına çok ikna olduk da demişler. Bir yere savaş Hangi iki kişilik değil mi? Birinin şoför olduğu düşünecek olursa. Doğru hakikaten. Bu ikisinden birisinin Yok ya, ya Kanya'nın ya da hanımının kardeşinin şey yapması lazım. Sıkışırlar ya bir kişi öne oturur o şeyi kullanır. Oktay şöyle söyleyeyim kim kardeşinin olduğu yere sıkışamam. Hatta şöyle söyleyeyim sıkışamam. Yanı kucağa otururlar. Ne olacak arka tarafta? Kucak kucağa çok doğru. Evet ya bu jetler iki kişilik savaş jetleri. Bir tane daha arkada var. Bir, arka. bir de yan yana da oturamıyorsun yani. Evet canım önlü arkalı. İşte arkaya otururlar ya. Allah Allah niye siçiyor? O da hemen şey, şey yaptı bak otur demek ki. Kemeri bağlarlar. Tek bir şey yani o fırlatma şeyinde problem çıkıyor. Çocuğu Eğer... ne yapacaklar? Ne, nasıl evlenecekler olursa? o zaman? Yandaki Hı. başka savaş uçan. Çocuğu ne yapacak? Rahip mi? kaptanın şey kıyma yetkisi var ya kıyma Kıymetiçi vardır kaptanın. Bir kıymetiçi var. Nikah bir yandan şey yapacak. Yükselecek. Ondan sonra pat diye şeyle atacaklar. Paraşütle atacaklar bir sandalyeyle yollayıp. İyi günde kötü günde diye konuşacak işte. Bu konuşacak iki günde diyordum. Öyle mi? Evet. Soracak yani. İlla göz göze gelmişsen gerekiyor. Dikiz aynası diye bir şey var mı savaş Var. Uçaklarında? Bakayım. Var. Sevgili filmini de seyretmiştim ben. Tabkanda mı? Alt e, neydi? Engin altan düz yatan. Evet. Engin Altan, Doğru, Altan Daha yeni görmek oldu. Çünkü başka ben şey jetli film falan ben hatırlamıyorum. bilmiyorum. Tapkan'dan biliyoruz. Tapkan Tapkan zamanı daha konmamıştı ya. Emniyet kemeri bile yok Olabilir o dönemde yani. <gülüyor> Emniyet kemeri <gülüyor> ve şoför dedim faksı şey de yok. Park sensörü de yok. Park sensörü de yok. Kendilerine bir kere daha mutluluklar diyelim o zaman. Peki Beren Saatli Kenan Doğulu ne zaman evleneceymiş? Doğru. <gülüyor> Onunla ilgili bilgi var mı? Ilgili bir onu bir onu, ya. onu, onu bize bildirir misin? Onu tabii ki söz. Bu arada Behzat Çey'in galası yapıldı. Aa, bana <gülüyor> haber verilmeden. İstanbul, İstanbul'da yapıldı. Ha, İstanbul'da herhalde olduğu ondan. için ondan yine bana haber verilseydi giderdim ki. Neden tanıtım kampanyası yapmadınız diye sormuşlar Erdal Beşikçoğlu'na. O kadar Star Delis filmi meraklısına yaptık demiş. Güzel cevap olmuş. Hakikaten de. Ankara'da da galı olacak mı? Olacak. Ne zaman? Ne zaman? Olacak. 1 Kasım. 1-2 gün sonra. 1-2 güne olur. Bugün 30 Cuma sonra... günü olabilir işte. Cuma vizyona girmiyor. Bana cuma olur gibi geliyor. Ne diyorsun Ege? Hayır laf hayır. Hep birlikte gidelim. Bir tatlımızı şey... yaptıralım. Yeni hiç öyle bir adımız da yok yani. Yeni vizyona giren filme ne götürülür Oktay? Sen daha iyi bilirsin. Hani şimdi ee, bu giren filme... yeni esnaflığa girdikten sonra şeyi öğrendik. Bir bahşiş atıyorsun, bir şey atıyorsun falan filan. Yeni açılan yere de. Adam Allah'tan esnaf oldu da bahşiş kavramını oturttu. Şimdi filmde ne yapacaksın? Kime bahşiş? Yer gösterici de kalmadı. Nasıl Mısır götürebilirsin. Mısırlarınız da, benden falan diye. Ama o da o sinema. Da saçma. Için, saçma. Onu bir düşünelim, şey. düşünelim ya. Onu bir düşünelim. Afişini böyle çerçeveletip götürsen. O Gene saçma. Zaten, zaten, zaten filmi saçma. yapan onlara abi. Bunun. Filmi yapan onlar. Bence yani. ne yapalım biliyor musunuz? Biz bir fotoğraf çekinelim. Onu üçümüzün çerçeve, fotoğrafı. Üçümüzün fotoğrafı. çerçeveletip letip götürürüm. Ya onu yapalım. Daha iyi bir ben, hediye şu anda olamaz. Ya da, da de bayramdan kalan şeyler var. Zarf var. Ona da <gülüyor> Tebrik komik. zarfları. Ya da benim boş zarf. Böyle bir eee <gülüyor> çekilmiş kaplan fotoğrafım var. Onu ne olmaya bakalım. Belgeye abi onu, onu çerçeveletip götürelim. <gülüyor> ya da şey yapalım istersen. O dükkanda duran bir tane e, mikrofon şey var ya orada da o yüzden yani yoksa <gülüyor> Mikrof Ruasyası mikrofonumuz değilim. var ya metal mikrofon. Ha. Ha. onun bir tane fazlaydı o. Fazla. Onu verelim abi. Yani adam akıllı hakikaten akıllı. <gülüyor> onu... Gidelim <gülüyor> hatta bugün birkaç tane daha fazla var yaptıralım. Yarın öbür gün gene bir gal olur bir şey olur. Bir mi, millet şey götüreceğimize. Onlar bebeğe götürürüz. Modern sabahlar. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. mahcup bir şekilde mikrofon başındayız çünkü e, radyomuz yine YRK Yerel Radyolar Kardeştir kampanyasında e, uzak diyarlardaki yerel radyoların sesini Ankara'ya taşımaya Başlamış, o kampanyanın içine girmiş. Ama o da misyonlarımızdan bir tanesi. Radyonun Aynı zamanda biz ya. de sesimizi oraya taşıyoruz. Tabii, radyo'nun girişinde misyonumuz, vizyonumuz diye bir yazı var. Çok orada var. Orada? En sonunda Çok kocaman Yerke Yerar radyolar <gülüyor> <Çok YRK>. kardeştir <gülüyor> diye şey de var. Şey yani, yazın yoktu galiba, değil mi bu? Yazın yoktu. Yerke, biz yani biz yayına başladıktan sonra oldu. Biz de orada yine e, her zaman gibi biz de, ha, bizim de orada evet, sesimiz duyacak mı? Aynen bedcai. Oradakiler de burada mı duyuyor? burada bizler orada. Hangi radyonun buraya geliyorsa? Ömürlüğe sesleneceğiz bu sabah evet. Ömürlük Belgesi'ne. Ee, ve orada 12 yıldır yayın hayatını sürdüren Türkçe yabancı karma müzik çalan ömrünüzün eseri Radyo Telli 93.50 frekansından sesleneceğiz. Ve e, kardeş radyomuz Radyo Telli'nin sabah programı Sabah Şavkı'da Ankara'dan dinleyicilerimize bu sabah. Ne programı duracak. bu Sabah Şavkı? Genel sohbet, sabah programı. Sohbet, programı. sohbet programı. Sabah sohbet Hayır şey geçiyor. dediler ya. Konuklu muyum? Yeme yemek... Yemek tarifleri veren ve kayıp Hayır, arayan program diye bir... Her gün iki farklı... Şey iki şey yazmışlar buraya. Ağırlıklı olarak kayıp arayan. Ben onu internetten baktım. Ama çok kayıp olan yokmuş ömürlükte. Ee, o yüzden daha çok yemek, yemek bir... üsüyle. Ama bir kayıp olduğu zaman da ellerinde böyle bir program olması... Hiç ömürlüğe giden oldu mu? Yok ben hiç gitmedim. Ee, ne ne evet. tarafta onu da... O da bizim ayıbımız. Valla elime göstermek ne olmazsa ama geçiyor. şu tarafta diyorsun yani fail. Şöyle bir yerde gibi Abi geliyor. Abi kapısına bana. doğru bir ya yer göstermek. Öbürü nasıl bir yer biliyor musun? Bende ne intiba yaratıyor? Sanki böyle hep gidiyormuşum, önünden geçiyormuşum da bir girmek nasip olmamış gibi bir yer gibi. Anladın sen dediğin Ama banaz. varlığı varlığı bana yetiyor. Banaz, üst geçit var mıydı? Üst geçit var mıydı sen geçtiğin o yerde? Işte o hissiyatı ha, veriyor. Hissiyatı. Ben, o hissiyatı o banaz, veriyor. Hani banaz, banaz değil mi? He o Banaz'ın banaz banaz da o güzelim mavi üst geçidi yol genişletme çalışmalarına kurban gitti. Yazık. Şehrin Maalesef. bir yerini almışlar onu ama. İşte planlama yok. Neyse biz dönelim. Ney konuşacağız Ömürlüğe Ömürlüye genel, genel şey yaparız ya. Genel gazete Ankara'mızı... haberleri. Ama alışkın oldukları neyse ondan bahsedelim diye diyorum. Yani kayıp şey yapalım. Yoksa biz kendi şeyimiz mi yapalım? Benim bir kere cüzdanım kaybolmuştu ya stüdyoda onu Aman yapalım. Ama şey yaparız ne kaybettiniz sartımızda. diye bir program yaparız Oktay. Ha, ha, en, en, son en son neyi kaybettin? En son neyi kaybettin? öbürü der ki ben bir yakınımı kaybettim falan da. Debiçi program olur. <gülüyor> çekil çizimde güle Saçma. şey yapar. <gülüyor> saçma sapan bir program olur yani o <gülüyor> zaman. Öyle falan diye bir şeyleri. Hep saçma olur. <gülüyor> Hem de sabah <gülüyor> sabah insanları <gülüyor> üzmüş oluruz. Yani İyi yani amacına ulaşamadık. Bundan sonrasını ömürlük düşünsün. Dinleyicilerimizden bir kez daha özür diliyoruz bugünkü erken vedamız için Sürprizimizi yarın artık gerçekleştiririz Bu sabah Yereke varmış Yerel Radyolar kardeştir diyerek Esprilerimizi şakalarımızı Ömürlüğe yapacağız ama siz de burada sahipsiz değilsiniz Ömürlüğün 12 yıllık radyosu ömrünüzün eseri radyotelli 93.50 sizlere seslenecek Sabah şapkı programında sevgili meslektaşımız Sadun Şavk ve konukları ee, bu arada bir şey söyleyeceğim Biz tekrar bağlanacağız değil mi buraya e, yani veda, veda. Bu Radyo Aslında öyle veda olması ettikten lazım sonra... Öyle olması lazım Oraya veda etmiyoruz Herkes bütün radyolar kendi dinleyicisine veda ediyor Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir Biz dinleyicilerimize hoşçakal Demerse yeniden karışık ya. merhaba diyemeyiz yani Şu yr çok Diyemen karışık abi diye. Radyoculukta yani... birinci kural diye bunu vermediler mi öğretmediler mi Bir radyoyu açtığında yeniden... alo dersin <gülüyor> Mikrofonu açınca bir alo dersin İkincisinde de yeniden, yeniden... merhaba demek için bir hoşçakal dersin Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Herhalde geçişi gerçekleştireceğiz. Bugün sizlere veda ediyoruz modern sabahlar olarak. İlerleyen saniyeler içinde de ömürlü günaydın diyeceğiz. Ve ömürlükten ömürlük beldesinden Ömrünüzün eseri radyotelli Telli 93.50'den sabah programı sevgili meslektaşımız Sadun Şavkun programı sabah şavkı da YRK kapsamında sizlere seslenecek. Vaktimiz olursa denk getirebilirsek veda için tekrar döneceğiz. Denk Ama, getiririz canım evet. ne bize denk getirmeyeceğiz. Geliriz canım geliriz. geliriz. belki program akar gider orada ömürlük halkı belki bizi çok sever. Hastası olur yani belki. Severse de yine sevmezse döneriz demiyorum ki. <gülüyor> severse de yine dö döneriz. Bir vedamız ederiz ya. Ne diyor Canberk? Geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Canberk ne desin? Geçiyoruz abi diyor. Yani biz geçiyoruz da onlar geçiyor mu? Geçiyor musun Telefonda mı? Geçiyor geç. Bir dakika dur bekle. Son 10 diyor. Tamam. Son 10'u da hiç sevmiyorum ya. Aman ben de stres yaratıyor durduk yere. 5 4 3 2 1 Ne oldu? Dur abi, Esim, ne abi sen şey yap bekleyelim azıcık. Hadi abicim basın şeye. Ya internetten şey olduğu için. Bir ses geldi ama. Geldi duydum şey. Yedi. Orada da mı sıkıntı var yoksa onlar başladı mı yayına? Onlar da bizim gibi böyle kuzu bizden, gibi bekliyorlar. Bizden kaynaklı bir sıkıntı. Tamam. Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz her yere ulaşıyor.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 Gidiyorum 93.50 Radyo Telly'den sizler o günaydın ömrünüzün ilk eseri Radyo Telly'de ben Sadun Şak, Sabah Şavkı'nda da sizlerle. Ve Ankara'ya başkentimize sevgi dolu, saygı dolu kucaklamamızı, ömürlüğe üzgü sarılmamızı sunuyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah sizlerle hoş sohbetler yapacağız. Bu sabah hoş sohbetimizi Ankara'daki dostlarımızla paylaşacağız. Hoş da bir şey oldu, ömürlüğün güzel yersel lezzetlerini bize tanıtan sevgili abimiz, Ercan abimiz, Ercan dostumuz, Ercan hocamız, Ercan Keskin kardeşimiz. <gülüyor> Sizcumuzdan hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Ercan seni ömürle özgü, güzel saygı ve sevgi temalı sarılmamızda sıcacık sarıyorum. Hoş bulduk, sağ ol kardeşim. Suha kardeşimiz de. Ve Ankara'ya de... da selam olsun. Saygılar, Ankara'ya selam. Bilmiyorum, bir e, hatırladılar mı beni? 74-77 yılları arasında Ankara'da yaşadım ben. Onlara ipuçları zaten Ercan konuşacağız. Evkese selam. Ve Sude kardeşimiz burada. Sude'cim günaydın. Günaydın abilerim. Ee, ben burada başta e, öncelikle Sude Katering olarak e, bizde hizmetimizi sürdürdüğümüzü bir belirtmek istiyorum. Bu da denk geldi. Evet Sude Katering e, başta ömürlük beldemizin çok güzide firmaları olmak üzere radyo telli başta olmak üzere pek çok firmayı doyuran e, Katering firmasıdır e, Sude Katering'in. Ee, Velihaft Prensi Sude olarak ben burada hoş bilmiyorum. geldin Sude kardeşim hoş bulduk Ercan abi sağda hoş geldin işler ee, nasıl işler S İşler abi Allah bereket versin yani sonuçta biz de ekmeğimizin peşindeyiz Sude Katerin olarak Katerin hizmetlerimiz parti organizasyon ee, onun dışında, Sadun kardeşim yalnız eğer şey söylenebiliyorsa ben de kabak çiçeği lokantamdan bahsetmek hepsinden isterim Hepsinden bahsedeceğiz ömürlüğümüzün bütün güzelliklerinden bahsedeceğiz Bu arada Marka tabaki, vermiyorsun dediği çünkü abi sonuçta yanlış anlama biz Sude Katerin olarak biraz daha kurumsallaşmış Ve yani ömürlük mevdesi başlıyoruz yani bizim çıkış noktamız ömürlük Yani ömürlük neden Kurumsallaşmak kazan kazan yemek yapmaksa biz yani, de yaparız bunu Sude kardeşim biz butik ömürlüğümüzde her şeyin yani biz bir en güzeli, olsun en kuvvetlisi var. Butik. Bu arada telli hayvancılık olarak da ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Her hafta kilo kilo bizden et ve tabii ki tavuk ürünlerini de alıyorsunuz. Ankara'mıza saygılar, sevgiler. Şimdi e, millet merak ediyordur. Ankaralılar tabii ki Sude'yi tanımıyorlar Sude e, çok değerli. Sude Katareng'den Vedat abinin okuduğu. Oğlu diyeceğim ama kız ismi neden? Çünkü Vedat abimiz zaten maşallah aslan gibi yedi tane oğlu var sekizincisi de der Sude olarak dünyaya geldi. Anam seni kız istedi. Ee, e, anam beni kız istedi. Babam beni kız istedi. Baktılar tabii ilk doğduğumda acayip şaşırmışlar şimdi. Yani bekle bu çünkü annem demiş ki kesin, rüyasında gördü ben rüyasında kesin ben de fix demiş babama demiş ki fix fix demiş kesin bu sefer yani kızı tutturdum. Çünkü bayağı bir istiyor babam. Babamgil de sever yani kız çocuğu sever. Tabii, Çünkü işte, sucuğun tadı ayrı. Ayrıdır yani. Ercan'da var iki tane. Ee, oradan biliyoruz. E, i̇ki tane var. Ee, Sadu kardeşim geçtim. ben mutfağa geçmeden önce Ankaralı kardeşlerime, hemşerilerime diyeceğim. Çünkü ben <gülüyor> 3 sene Şesab İlgiler Fakültesi'nde Ankara'da Cebeci'de oturduk okuduk. Tamamlayamadık okulu ama e, döndük. 74 yılında oradaydım. Ee, sonra buraya geldim Ömürlük beldemize Ercan abi, neden, bahçesi. neden bitirememişim ben. E, şöyle Sude kardeşim O dönem tam sağ sol çatışmalarının Yoğun olduğu dönem Şimdi, Biz de olaylara girdik e, ee, ömürlü, bir... Ömürlük'ün güzelliklerinden bahsedelim Bak kardeşim evet, siyasete girerek yok Siyasete girmeyeceğiz Bugün yemekten bahsedeceğiz Benim e, Ercan keskin olarak Ömürlük'e geldikten sonra <gülüyor> Kabak çiçeği lokantasını kurduk ama Ercan, Ercan, Ercan kardeşim yerel... Ercan güzelliklerden bahsedeceğiz uzun evet. uzun Ama önce isterseniz biraz Ömürlüğümüzü tantanım. ömürlük Ömürlüğümüzü tanıtalım Ömürlüğümüz çünkü giderek bir cazibe merkezi oluyor En son ee, geçtiğimiz Geçtiğimiz Haziran ayında ee, buradan gururla söylüyoruz su arıtma tesislerimizin evet. ikinci etapı da tamamlandı evet. giderek bundan, bir bölgemizde bir cazibe merkezi oldu. bundan da biz ömürlüğün sesinde biliyorsunuz ben aynı zamanda bir gazete çıkarıyorum evet ömürlüğün deniyoruz. sesi ömürlükün sesi ama önümüzdeki aydan itibaren ömürlüğün sesi olarak eee Bulacak. Biz de ömür, yes. ömrümüzün ilk eseri Radyo Telli 93.50'den sesleniyoruz. Ömürlük beldemiz güzel. Ömürlük beldemiz denizin yeşille buluştuğu bir yer olmasa da su arıtma tesislerinin e gerçekten de Türkiye'nin belki de başlı baş yani birinci ikinci değil ama ilk ona rahatlıkla girebilecek arıtılmış suları. Suların, evet, tabii ki yani kuyular zaten e, bahsetmeden geçmemek lazım Ankaralı hemşerilerimize. E, Sude sen ne diyorsun kuyu kuyular var el yapımı kuyular Ercan abi ben burada hemen belirtmek beş, istiyorum beş. hemen belirtmek istiyorum biz zaten e, Sude Catherine olarak yemeklerimizde bu kuyu sularını kullanıyoruz. Arıtılmış haliyle evet. kullanıyoruz. Orada bazı hakkımızda abi kusura bakma yani e, Ömürlük'ün sesi ya da doğrusu Ömürlük'ün sesi Ömürlükün diyeydi sesi. De, ama diğer senin muhalif gazetenin ismini ağzıma almak dahi istemiyorum. O gazetede çıktı efendim bunlar arıtılmamış su kullanıyorlar diye Şu olarak hakkımızda asılsız yalan böyle karalayıcı kampanyalarıyla yaptılar. Neden? Çünkü ben çünkü abi ben şimdi veriyorum bak yabancı değilsiniz şimdi burada Ankaralı dostlarımız bizi dinliyor ama biz mesela radyo tel veriyoruz ben bunun Yemen tanesini 375'ten veriyorum komple set Ve tatlı sızlıca gün et şimdi, et de veriyoruz Tabii tercihe tere atmak gibi oluyor şimdi Erçel Orçay Adıgüzar bak Sadık kardeşim bu arkadaş bak, haftada, bak -4 ne dedin 4 sen? gün et geliyor tamam da bak ne dedin sen bizi beni yayına çağırırken buraya radyoya çağırırken ne dedin bu arkadaş da gelecektin ama Saygı sevgi çerçevesi içinde ömürlükümüzün güzel yönlerini ve yerel yemeklerini tanıtacağız hep beraber demedin mi? Ersan abi, Şimdi ne diyor? Mucitmişmeş diyor bak ben Malzeme bırakmaya geldi. Abi olay anlatıyorum. Anla böyle bir hoşluk var. 4-25'ten ben 4. 25'ten verince çünkü herkesin yeri ayrı. Çünkü burada e, 6 radyo şerli 6 kişi. Var. Öbür ma iki kişiye ben nasıl bunun kurtarısı yok ya Kurtarısı yok. Hala mucitmişmeş diyor. Hala ömürlükümüzün bunu böyle şeylerle bak ben. Tariflere geçelim istersen. İstersen. Işte ben burada şimdi en başta Ankara'daki hanımlara özellikle kağıtlarını, kalemlerini hazırlasınlar. Ercan Hoca'yı bir daha bulamazlar. En son 77 senesinde Ankara'daydı. Evet. Ondan sonra bir daha gittin mi? Gittim. İki kere daha gittim. 82'de gittim. E, 91'de gittim. <gülüyor> Teyze kızının bebeği oldu. E, 92'de o... bayağı kaldı. Evet, ne hatırlıyorum ben. 80'lerde de konsolos elçiliğe gittim. Bir vize başvurusu için. Ondan sonra da Almanya'ya gittik geldik. Onu hatırlamıyorum. Ee, Almanya'ya gittiğini biliyorum ama ondan önce Ankara'ya gittiğini sen zaten suda yoktun. Belki de hiç olmamışsın. <gülüyor> evet. Almanya'da vize başvurusu Ankara'da oldu. Bir daha var mı Ankara? Valla bakalım yani vize için gidersek gideriz. Şimdi ee, e, o yüzden Ankaralı hanımlara buradan özellikle tavsiye ediyorum bizim ömürlüğümüzün kendine özgü yemekleri. Tabii ki suyunu katmadıktan sonra suyu çünkü ömürlük çok sıkıntılar çekti evet. bu, bu beldemizi. Turistik gelmedi senelerce. Şimdi su artma tesislerimizin ikinci etabının özellikle devre. Birinci etap ben çünkü e, çok turistik bir, şey bir Alt yapacağız. De i̇kinci etap kenarında çay bahçeleri olan bir artma tesisi artık Avrupa'da bu kadar büyükleri yok. Bu kadar büyükler yok. Hafta sonu al çocuğunu, git sular arıstırır. Kendi çayını iç, sema verinle. Evet. Mangalını yap etini de Tel Aviv'ten diyoruz. <gülüyor> Şimdi Erdoğan Hoca'nın çok güzel e, bir hayat hikayesi var. Çok derslerle dolu. Suda sen de çünkü sen de belki bu sene kazanırsın. Şimdi e abi kısmet zaten bu sene yoğun. Hem bir taraftan iş hayatımızı suda Katering olarak yoğun bir şekilde geçiriyoruz. Veriyor evet. Sabah çıkıyor abileri ama akşam yaramaz. Çalışmamız şey gerekiyor, yaramaz. zor oluyor. Bizim için, benim için zor oluyor ama ben de. Ee, sonuçta e, ide e, idealime girmek istiyorum ben de. En büyük idealim bu zaten benim biliyorsunuz. Bak Ercan abi Ben menüye geçeyim diyorsun, mi? Menüden önce Bil şu güzel hikayeni bu maceralarla dolu hikayeni anlat. Ömürlükten çıkan bir dünya vatandaşı diyorum ben sana. Şimdi tabii pek çok yere gittik. Biz e, Ankara'ya gittiğim zaman ben Ankara'da 3 sene okuduğum zaman o zaman tabii sağ sol olayları çok fazla çok siyasete yönetim, girmeden yönetimden önce... Ürüdüğümüz kaldırımlar ayrı olduğu dönemler bunlar. Ama yine lokantalar falan var. Var tabii ki. Ee, şimdi Herkesin gidip Ercan, parasını yani, verip yemek yiyebildiği yerler. Ömürlükten ben, çıkan bir insan Ankara'ya gittiği zaman tabii evet, ki şaşırıyor. Evet. Yani ne yiyeceğini bilemiyor. <gülüyor> ama neyi buluyor ne Ömürlük mutfağına yakın bir şey var mı orada mesela? Pide var mı? Şöyle anlatayım sana Sadık evet. kardeşim yok. Ee, bizim lezzetlerimiz, yöresel lezzetlerimiz yok. Bir sakallı çorbayı ben Ankara'da, e, İzmir'de, hatta Lübek'te bile bulamadım. Almanya ziyaretim olmuştu benim, 82 yılında, 15 günlüğüne gitmiştik, vizesiyle tabii ki. Ee, bulamadım. Sakallı. Batırık. Zor. Bir batırık ana malzemesi düyürcük olan batırık yemeğimiz yok. <gülüyor> Dünya hiçbir yerinde yok. Erçelcim düyürcük var mı ki başka yerde? Hayvanı, hayvanı böyle atıyor tamam etini alıyor, butunu alıyor. Düğürcüğünü olduğu gibi bırakıyor. A düğürcüğünü abi, çıkarmayı el, el bilmiyor. El. Ve biz mesela çok özür diliyorum abi. Yani biz bulamıyoruz. <gülüyor> İstediğimiz gibi düğürcük bulamıyoruz. Tahın. <gülüyor> Hadi düğürcüğü bulamadın. Tahın, tahınla yap. Tahın da yok. <gülüyor> Tahın yok, düğürcük yok. Düğürcük yok. Ve bugün... Topalak, hakikaten... topalak yok. Topalak, Bamyalı topalak. Bamyalı topala ben... 4 5 yeri gezdim. Geldim buraya kurdum. Ökır, kabak çiçeği lokantamı. Topalak diye bir şey ben görmedim. Ana malzemesi yumurta ve makarna olan. Bam. da <gülüyor> topala, Ben neredeyse 15 senedir geziyorum. Hiçbir yerde görmedim. Yine ana malzemesi ıldız olan. Ömürlük dolması. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ildızı, ıldızı nerede bul? Kuyu diplerinde yetişen. <gülüyor> Kuyuların diplerinde yetişen ıldızı nerede bulabilirsiniz de ıldız? <gülüyor> Ömürlük dolmasını yapabilirsiniz. Şimdi tabii beldemizde de ıldız sıkıntısı oldu bu. Su artma testlerinin ikinci etabı devreye girdi daha ıldız'a hasret kalmış. Bu belki su der. Sen 16 yaşındasın. On, kaç, 22 yaşından mısın? Kaç yaşındasın <gülüyor> Abi 16 yaşında. Oğlum bu, bu çocuğun belki <gülüyor> hayatında ıldız görmedi. Ildızı Belki bunu bahçeye salsan ıldızı görmez. Bilmez mi babasıyla biz az gaypuk sofralarında beraber oturmadık. <gülüyor> gaypuk eğlencesi kalmadı. Kim kim dar bu kaçalıyor? Anam malzemesi. Gaypuk geceler olurdu bizde sazlı sözlü gaypuk geceleri. Gaypuk. Sevgili... Hayvanı keşerdik. Ününü çıkarırdık. O <gülüyor> elden ele dolaştırdı tepsilere, mavnalara serilirdi bu güzellikler. Kalmadı. Kalmadı. Ankara Ankaralılar kardeşlerimiz bilmez. Ömerli e, ömürlükte bizim burada gaypuk sofraları kurulur gaypuk. Anamal malzemesi su olan hamur <gülüyor> Ve Amur ve yağlı lordan yapılan Bir Yemektir Güzel bir yemektir sulu bir yemektir Ama kullandığınız su çok önemli Ve bu sadece gaybuk değil Pek çok batırık var papara var Yalancı börek var, bir dünya <gülüyor> var. Ama bu sofraya Gaybuk sofra biz Sude'nin babasıyla... <gülüyor> Neydi babanın üstüleri? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vedat. Vedat. Vedat abi. Vedat, Vedat'la az şimdi, yemedik gaybuk sofraları mı? E, gaybuk sofraları da, da kullanıyor ki gaybuk sofraları. E. Anacığım kurardı gaybuk sofrası. 4 bin beldeden gelirlerdi. Su artma de yok. Hayvanlarla gelirlerdi. Hayvan içecek su bulamazdı. O da otururdu. Ata eşyede gaybuk içirirdik. Atta böyle kişilerdi neredi? Kaypuk içtikten sonra çünkü anamazeversin. Su yani o ana olan yemek. bir şey değildi. Oldu at yerinde durmaz diye bizim ömürlüğümüzün çok inşallah e, güzel bir şeyi vardır. İnşallah bu lezzetler tartamadık ama bu suda catering artık biraz da şey yapsın. Dışarçılarak. Evet bu bunları yapmanız vizyonlu... Ankara'ya ıldız. Adam hasret Ankara'da ıldızı bilmiyorlar. Birçok ömürlüklü şeylerimiz var. Babamın anlattığından Ercan abi sen daha iyi bilirsin tabii yani. Bu <gülüyor> Ankara'da Ankara... pek çok ömürlüklü var. Evet. Ömürlüklüler bir yani bir ıldız yemek istedikleri zaman yiyemiyorlar. Veya biz katerink olarak yani sude katerink olarak aynı zamanda bu hizmetler de veriyoruz. Mesela <gülüyor> abi ne dediydin o... Hangisi? Ben bilmiyor. Batırık bilmiyor. mı? Bilmiyor. Mesela diyecek ki Topalak bana... mı? Düğürcük. Düğürcük istiyorum diyecek. Arama bana sonrası... siparişi verecek. Ana malzemesi neydi? Düğürcük, düğürcük ve <gülüyor> Hayvanın düşündüğün alt kısmının... Yan üstüne, tarafı. <gülüyor> yanında böyle bir şey gibi Benim çıkar o. o. Sinirli kısmı. Onu alırsın zaten. Kendinde gelir. Onu alırsın. Onu böyle tık diye bırakır kendini. atar o. Tahını verdiğin zaman bırakır. Tahınla domates, yeşil biber, maydanoz ve ıldız. Ve tabii ki su. Ercan, ee, şimdi tabii ki bir yükleme oldu Ankaralı dinleyiciler. Tabii. Şimdi orada ev hanımları da ee, şey olacaklar. Yani nereden bulacağız da, malzemeleri? nereden bulacağız diyecekler. İstersen her yerdeki malzemelerden yapılabilecek. Tamam. Sakallı çorbanın tarifini ver. Sakallı çorbamızın ana malzemesi. Sakallı çorba bir günde bir güne bu da öğrensin ki. <gülüyor> Habire mercimak çorbası, mercimak çorbası yani tam bir de bir güzel sakallı çorbamız gelsin ya. Sakallı bir çorba. Cuma günleri bir güzel hafta sonuna girerken bir yalancı böreğimiz gelsin. Pazartesi kuru fasulye pilav. Bir de yöresel lezzetli diyor. İçine bir gıdımcık sey atıyor, atıyor. Babası gir, o da bu da bilmez bu da benim. Biraz anlar hani da babası değil. Sana neyim Bir neymiş? aile firması oldum. ben genelde dağıtım müdürlüğüyle ilgili olarak yani. Yani burada babana pazarlama. zaten. Ben lafım babana babana. Vedat, Vedat abinin çok atası var. Bu çocuğun büyümesinde de. Var. <gülüyor> <gülüyor> aile içindeler. Baştan <gülüyor> bu isimler. Çocuk. Bu, ço bu çocukta da şey var. Topalığa hiç, Top. Topalı hiç verme. Topalığa hiç verme. Topalığa. Bamyalı Topalan zaten ana malzemesi belli. Ee, ama sakallı çorbanın ana malzemesinin makarna olduğunu ııı <gülüyor> e, bir kere daha vurgulayalım. İstersen güzel sakallı çorba tarifini ver. Bunun çünkü kış geliyor. Sakallı çorba aşı, aşı gibi çok bir şey. Güzel yani. ve diş tutar. diş tutar. Sakallı çorbamızı ilk başta e, bir ufak boy tencerede e, yağımızı çok az. Tereyağından tabi sakallı çorba'yı şeyde yapmak lazım. Böyle eski tip tencerede neydi Güveçte mi? Güveşte. goynak mıydı neydi o olan? Taş koynuk Ha Goynuk. Goynuk. Ha, goynuk. Goynu goynuk. Diyorsun. <gülüyor> Goynukta diyorsun ama şimdi onlar kalmadı. Ev hanımlarının ocaklarında yapabileceği tüplü lüks fırınlarda Yapabilecek tarifleri istersen. Şey baba tamam, Ankara'ya tamam. da şey sesleniyoruz. Goynuk, goynuk bulamadığınız tencere. Olabilir. Derin bir tencere. Derin bir tencere. Değil. Yarım kaşık Tereyağı evet. atılır. Hafif Sen tereyağına mı yapıyorsun? Bitkisel margarinle mi? Ee, tereyağı veya zeytinyağı. Ee, doğalsa tereyağı kullanırım. Eğer doğal değilse zeytinyağı kullanabilirim. Tabii. Ee, hafif soğanı da güzel doğruyorsun. Soğan hafif pembeleşinceye kadar. Taze soğan değil. Hayır, kuru soğanı soğan. şey yapalım, kuru, kuru soğan. soğan. Bir baş soğan diyebiliriz baya bir bir tane tam baş soğanı doğrayın yalnız yani eksik olmasın ee, daha yani orası sonra... zaten klasik herhalde. de erişte Diyada evet soğanımızı döndürüp pembe kadar sonra köy eriştesini alıyorsun tabii ki köy dediğimiz zaman ömürlük eriştesi olması şart bunun erişteyi atıyorsun erişte makarna da olur tabii. şimdi tabii. Ankara'da nerede bulacak Makar ömürlük eriştesi tabi yani makarna makarna da olabilir herhangi bir makarna ve e, ıldız, ıldızı güzel güzel e, maydanoz gibi ıldızı doğruyoruz. E, hafif domates, biber. En son makarnayı attıktan sonra ıldızla beraber güzel kavuruyoruz. Ildız şey, bulamayan orada mercimek mi koyabilir, pekmez mi koyacak? Il hangisi yani? <gülüyor> Ildızın İldız <Biliyorsun, gülüyor> tadı mercimekle pekmez arasında gidip gelen bir şey. Ildız bulamayan Ankaralılar... Ercan'cım, Ercan'cım lafını bağla kesiyorum. Yumurtayla. Alo. Alo. Günaydın efendi. İyi günler. Merhabalar. Ee, Sağdım benziğim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, Ercan hocama da burda saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar bizden. Teşekkür kankesim. ederiz. Ee, arkadaşımla haber geldi. Hacer Hanım Ankara'dan arıyor bizi. Sesimizi duyunca şaşırdınız mı? Ee, Valla çok sessizdi. Gerçekten bir ömürlük olarak yani bu mutlu oldu Sesimiz biz Ercan Bey'i de çok özledik biz kendisini en son biz 98 senesinin teavuzun 17'sinde oradaydık o zaman Ercan abi uğramıştık kendisi bizim aile dostumuz da oluyor evet, aynı zamanda Evet aile dostu biz tanışırız yalnız ben isminizi hatırlayamadım Hacer Hacer, Hacer. ama değişti ben burada sağdım ben Yasmin olarak değiştirdik adımızı Yasmin olarak değiştirdik. Babam dil yurt dışında sana rahat edeyim diye adımı değiştirdi. Ne kadar güzel. Ee, Yasmin Hanım diyelim o zaman. Yasmin evet. Bir ömürlüklü olarak Ankara'da ömürlüğümüzü... Gurur duyuyoruz. Gurur gurur duyuyoruz. duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Evet. Benim Sadun, Sadun kardeşim izin verirsen Hacer Hanım'a pardon Yasmin Hanım'a evet. sormak istediğim bir şey var. Evet. Ee, ömürlüğün yerel yemeklerinden yapabiliyor musunuz? <Gülüyor> Ben de okuluya geldim dinleyeceğim. Nasıl canımız çekti biz burada sakallı çorbası önlüğümüzün yani burnumuzda tütüyor. Ama oradaki gibi olmuyor, dışarıda gibi olmuyor, yapamıyoruz. Çünkü Ankaralın suları pis midir, temiz midir. Onu bile insan güvenerek çeşmeye açamaz. Oluyoruz, biz de inşa alıyoruz. Kaker Ka han Hanım, Yasmin Hanım en son Yasmin mi? Yasmin. Yas Jasmine, <gülüyor> Jasmine, Adem. Evet. Jasmine Adem, en son ne zaman geldiniz? Haziran'dan sonra geldiniz mi? 98'in tavzağında geldik 17'sinde. 98'de geldiyse ben buradaydım. Ben buradaydım çünkü 92'de Ar gittim ben. Arıtma testinden önce sizi en kısa zamanda bekliyoruz. Havalar artık şey olacak. Bahara doğru ömürlüğümüzde su arıtma testlerinin ikinci etabı devreye girdi. Geliniz o güzelliği siz Ar de yaşayınız. Güzel. Ben bunları, size... bunları medyada göremezsiniz. Bunları ömürlüğümüzle ilgili bu gelişmeleri malum medyada bulamazsınız. Bulamazsınız. Ben... <gülüyor> ee, Sadık <gülüyor> kardeşim. Müsaade edersen ben bir de Jasmin e, e, kardeşime bir e, hediye vermek istiyorum. Müsaade eder misin? Ay ne? Vallahi tabii hiç gerek abi. Çok sağol çok teşekkür ederim Betül abi. Şimdi... Bir zaman geleceksin Ankara'ya. Gel bir buyur. Ankara'ya ben... Benim de yok buralarda. Gelirseniz şey yaparız. Sohbetimizi ederiz. Ercan. Ankara'ya ben en son 92'nin e, 8. ayında gelmiştim. E, bakalım kısmet ne zaman. Ama e, Ankara'ya tabii çok sık e, gönderilerimiz oluyor bizim. Sana da bir olin kutusu yapacağım. Ben vallahi yapma Ercan abi. Bir kutu yapacağım ben sana. Ildızından, Düğürcüğünden, Tahınından, e, mar şeyinden, Eriştesinden yumurtası kayganasından gallegabağına kadar her şeyi a'dan z'ye ama o zaman vereceğim ömürlük garajından açlıda karşılık oturuyor jasmin hanım ben sizde ben söz ben verin ercan abinize ben anlamıyorum ne yaptığınız şu anlamıyorum ben çok çok iyi denk geldi ben ne dediğini ben anlamıyorum şu anda anladım, ben anladım ben <Gülüyor> anladım Kardeşim yapma böyle ben olin olin olin. Yalnız başka kutuyla karıştırma. Olin kutusu. Modern sabahlar. Modern Yerel Radyolar kardeşler. Bizim pekir reklamımız orada girdi mi? Orada girdi mi bizim reklamımız hayvancılığa reklamı telli hayvancılar öyle saçma şey olur mu onun reklamını burada kendisine veriyoruz bedava enayi mi buldular enayi mi buldular <gülüyor> Kusura bakmayın şimdi bir radyolar orada değişti, reklamı da değişiyor arasında Erçel hocam evet saçma sapan iş oluyor biz orada ömürlüğün reklamını yapıyor muyuz Ankara'ya orada hayvancılığı reklamı giriyor mu ben enayi mi onunla reklamını yayınlıyorum Evet Kusura bakmayın Evet Kusura estağfurullah, bakmayın. estağfurullah Bu sizin bildiğiniz Jasmin Hanım Size kusurumuza bakmayın Rica ederim ben de biraz taskin oldum araya girince rahatladım biz. Herkes bir rahatladı galiba. Çok heyecanlanmıştık. Ben rahatladım da vallahi. Ankara'larımış. Bir... özlemişim. Ben Ankarlılarımıza... Özlemişim Ercan abi özlemişim Sadun ben. Sizi de özlemişim. Bir kez daha Ankara'mıza sevgi dolu sakin bir, bir yayınımızda bir reklam şeyle o radyo reklamını, ocu radyodur reklamını evet. buradan, Oradan, buradan girmiş bu oldu. Burada burada, burada duyuldu. Olsun saçma bir sistem kurulmuş o zaman bunu taşısınlar başka şey taşısınlar. Sanuk kardeşim orada. Sadu kardeşim sinirlenme bitsin şu tariflerimiz bitsin. Ondan sonra saçma bilgi şey Ankara Ankara'lılara selam söyle. Ankaralılar benim Ankaralı şu arkadaşlarım var. Şu konuşuyorum. Ankara'dayız o birlikteden Ankara'dayız. Şu anda Ankara'daymışız şu anda. Çünkü Ankara'dan arkadaşlarım var. Ee, bir tane mesaj geldi. Burada bana şu telefonda mesaj gösteriyor. Ankara'da diyor reklam girdi. Reklam girmiş olabilir. <gülüyor> Ee, sonuçta ömürlük ömürlüğümüz için her şeyimizi yapacağız. Eee Jasmin Vallahi bizim Jasmin orada bizim başkanımız. Neden hadi buradan dinliyor musun? Belediye, başkanı <gülüyor> abi, belediye o, başkanımızın adilmiş, bir lafı var ya. Durmuş sesine kulak olayım ben seni Suyu arıttık insanı <gülüyor> arıtamadık diye bir lafı var ya belediye başkanımızın işte işte. Şimdi Sadun kardeşim hiç moralini bozma canını sıkma oğlum lütfen can, benim konuşmam için Ula, can, Ama, canlı yayında olacak Jasmin gurbette. Gurbette, gurbet. Siz de onu artık uzatmayın. Bir koli göndereceksin. Bir Gönder ko onu. Bir koli göndereceğim ben bir, onu. Bir, bir buçuk saattir onu konuşuyorsun. Kolide ıldızdan Dürdük'ten tahın sakallı çorba ve yalanları... Dürcük nasıl da gönderece durucu? Yani bu, buzlu torbamız var bizim. Kenarlarını buzluyoruz ve o şekilde gönderiyoruz. Olin ee, kutusu, kalın kutu. Onu Anka ben Ankara de... Ankara ömürlük 16 saat. 16 saat <gülüyor> kabak çiçeği diye yazacağım. Ee, onu muavinden alırsın Jasmine gurbet kutusu ee, yazıyorum. Kabak çiçeği lokantası gurbet kutusu. Ercan abi Bir. ne zaman yollansın bunu tam olarak? Şimdi biliyorsun günde iki otobüs var. Tamam. Evet. Ee, akşam akşam otobüsüyle yollarım bugün. Akşam, bu akşam mı otobüsüyle? Bu, kaç gibi burada olur? Bu akşam 23.15'te Bur burada kalkış. <gülüyor> Yarın. Yarın kaç gibi burada olur? Ercan abi. Şöyle ben sana eee kendim gideceğim. Bizim bacana şey yoktu. Kimin aldızın diyecektim. Hah. Ee, açtı. bir anda? Kusura bakma, Alcan şaşırdım. şaşırdı. Ankara'daki e, garaj açtı değil mi? açtığı biliyorum ben. Açtı mı olacaksın abi? Duymuştum ben, açtı. Aşti. olacak açtı sen karşılarsın. Bizim buradan Ömürlü'den. Abi, açtı den bizden ben gideceğim. Bu arada Ercan abi bir şey de haberi de vermek istiyorum ömürlük Buyur. Boşanıyoruz biz abi. Ankara'da mı? Bağlantıları <gülüyor> da açacağım, evet. Ne oldu Jasmine? Hanım? Ne oldu? Biraz da tabii Allah ki. Allah Allah ya. E, bizim aslında sabah şapkı programında esas bu tip şeyler konuşulur. Bu aslında sabah yemeği şey Hadi çok güzel, ayrı bir program ayırmak lazım. Boşandın mı? Boşanıyor musun? Yani bitti mi? Yoksa? Allah şöyle e, kayıp kocam kendisi, kayıp yani. Aa. Sizin kocanız <gülüyor> ömürlikle müydü? Yok. Dışarıdan. Dışarıdan. Dışarıdan verirsin. Evet. Şaşırmadım desem bana kırılır mısınız? Maalesef kırılmıyoruz. Aşk olsun Sadun Bey. O zaman şöyle yapalım Jasmin Hanım. Ben, ben yine ne kut oldu? Iki kutuyu iki kişilik hazırlıyorum. Ve kendim getiriyorum. Etem abi çok, çok makbule geçer. Çünkü... Bana Ercan de. <gülüyor> tabii ki Ercan. Zoruluyor tabii yıllardır abi abi Ercan. Çünkü ben de Ankara'yı çok özledim. En son... 92 senesin. 92 yılının 8. <gülüyor> ayında gitmiştik. Ee, Orada dön döneyim. Bu seferde kutu işim var. Ne işersin ya? Yea bir göreyim. Konuşmayın mı böyle? Olur mu? Jasmin. Olmaz mı? Sen abi, Hasretle bekliyorum. Konserden yemeklerden yatay misersin? Ben akşam kutumu alıyorum. <gülüyor> Konuşmayın mı böyle? 23. <gülüyor> Konuşmayın mı böyle? 23, 15 adam zülen. Ben sen olacağım abi. Sen ben Ercan. <gülüyor> Sen insan bir anda alışamıyor da o açıdan. Ee, tabii ben de alışamam da bakacağız. Ee, konuşmayayım böyleyim şu, konuşmayayım. Birer sakallı çorba içeriz Ankara'da. <gülüyor> artık Yalan. yalancı börekler. Ercan abi, Jasmine abla. İkizler abla diyorum. Özür dilerim, yenge de yerim artık. Ee, İkinciden de çok özür diliyorum Çünkü arkadaşlar işaret ediyor ee, Bize ayrılma sürenin sonuna geldi Biz istiyorduk da bir gaybuk gecesiyle Bitirelim bunu evet. yani, e Sen gelse gaybuk gecesini Ben burada yapacağım onu Anladım <gülüyor> O zaman 3 kişilik getireyim ben malzemeleri Bari <gülüyor> Anla ee, e, Sakin olalım Lütfen ömürlüğümüzün Çünkü gaybuk gecesi Ay Sevgili Ankaralılar bilmez acıktırır Gaybuk gecemizi Gaybuk gecesinde nasıl bir dostluk olursa Aynı dostluk aynı muhabbetle Ömürlüğümüzün kendine özgü sevgi saygı sevgi saygısı Selamlamasıyla nasıl? Dinleyicilerimize şey yap Sadık kardeşim çok özür dilerim son veda ediyorsun biliyorum ama e, Şunu söyleyeyim Ankara'ya geleceğim ben Yarın kısmetse Ankara'da olacağım Acil bir işim çıktı Programım değişti Burada belli oldu ama nasıl kaypuk yemeğinin ömürlüğümüzün gaypuğunun ana malzemesi su, hamur ve lor. Ee, i̇şte kaypuk gecesinin de ve ömürlüğünde ana malzemeleri bunlar değerli kararlar Ana malzemesi gene insan gene insan. i̇nsan. Evet ee, ömürlükten radyotelli 93.50 ömrünüzün ilk eserinden. Sizlere veda ediyoruz. Ee, umarız bu sabahki küçük şeyimiz, ömürliğimizin <gülüyor> güzel tatlısı gömelek gibi. Aynısın bir tatlı, bir parmak gömelek <gülüyor> çalmışız. Lafa <gülüyor> koyduna. Akara'ya bir kuş uçumu mesafesi 16 saatlik beldemize Sizleri bekliyoruz. Sakallı çorbamızı kaynatıyoruz. Başka ne yaparız artık Akara'da geldi duyurcukları. <gülüyor> Kapat kapat. Jasmine, Bu kapat Allah Jasmine bugün kapa. 23.15'de biniyorum ben. Tamam. Becim ben seni o zaman. Tamam. Aş canım öpüyorum. Aşk Aş görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> evet. Bir kutu işim çıktı benim de. Anladım bunu. Onu bağladık. Sude ile de konuş. Orada çocukla beraber gidersin. Arabası var. Belki arabayla gidersiniz birlikte. Araba lan gitmem ben. Rahat ediyorum gece. Otobüse biniyorum. Tamam. Bitirdim. Üç bitirdim, numara. Bitirdim. Üç numarada Bana... gidiyorum. Ercan bana çok işaret ediyorlar bitiriyoruz, bitiriyoruz. diye ee, ömürlüğe hepinizi bekliyoruz su artma güzel zamanında özellikle bahar aylarında diyoruz selam olsun Ankara'ya selam olsun Ankara'ya saygılarımızla sevgilerimizle nice yıllara diyoruz hoşçakalın diyoruz saygılar sunuyoruz modern sabahlar modern sabahlar geldik galiba geri döndük Yeri döndük mü? Döndük mi? Döndük yolculuk Allah. yapmış gibi Ama oldum yok, ya. yok geç dönmüşüz. Evet. O zaman hemen şey yapalım. Onlar mı uzat? <gülüyor> biz uzattık. Onlar uzattı ya. Biz, var. biz 15 dakikadır bitirdik yani. Biz 15 biz, dakika biz, önce evet, bitirdik. Evet biz bitirdik. Biz bir de ne, konuşamadık ki o taraf ömürlü. Ben anlamadım ki dedik. Dürcük. 700. Düzük 7'siniz mi diye ben küfür zannedeyim. Hani ne bileyim oranın programını kestik gittik diye. Bir de üst geçit yapılmış. Kuyunun biz... kuyunun dibinde üst geçit. Ondan o niye bahsediyorsunuz şeyden... falan diye ha, şey. Var. O var. Bir de ömürlüklü birisi arada orada şey dedi ya demiş. Biz bunları dinlemek zorunda mı diye bizden. Ben de dedim yok artık daha neler yani. Biz başka onları başka güzel zaman. güzel anlatıyorduk İlk yani. İlk defa yani iyi başlamadık bence. Enişte Skype olmuş. Evet. Niye yayında bundan bislerden diyorlar. Yani bu Yerelkede bazen sıkıntılar çıkıyor sonuçta biz yani de orada. Yani kendi sesimizi. Ankara'da mı kaybolmuşuz? <gülüyor> Anlamadım ki ben. Eniştemden niye bahsetmiyorsunuz diye buraya telefon geldi. Abi alışacağız yavaş yavaş. Ne abi çok ya? karışık bu programda ondan oluyor herhalde. Bir tane kadın işte Doğru oradan de Ankara'ya kaçmış ismini değiştirmiş kocasını kesmiş. Kesmiş mi? Evet. O... Ben onu duymadım. Bana telefonda anlatacağım. Yayına bağlamadım mı? Kocasını kesmiş. O kadın işte Hacer diye bir kadın. Onu bulabilir miyiz diye. Ya ben... Adını da değiştirmiş Adını değiştirmişti ne yaptıysa bilmiyorum Kocasını kesmiş O kadını işte bulabilir misiniz Adalete teslim Yani gitsin müge, anlının anlamlı programına çıksın evet abi, Ne alakası var ben ben... Altyazı Bizim altyazı de baya bir saçma oldu çıkıyor. şey Ö Öbürlük de hala psikopat beldesi. Ben anlamadım zaten, ben zaten var, Yemin mi? ediyorum meşhur. psikopat beldesiymiş Nesi, nesi yani şey lezzetli Yemeği mi Kuy, kuyusu bir şey mu Abi şey anlatıyor Nesi ben anlamadım ya doğmamış koyunu anasını karnından çıkarıyoruz. Hayır, bir sinir şey ama var. Büyücük ben... kız. içim kalktı. Aycım, Aycım, i̇çim bulandı ya, ya. Vallahi billahi ya. yöresel dedik de sapık yöresel değil mi? Lezzetli yöresel değil <gülüyor> Neyse YRK kapsamında bugün e, bir sürü dinleyicilerimizden uzak Ben Canberk'le konuşacağım. Adam gibi şey olsun ya bundan sonra. Evet yani tamam YRK'ye her radyo katılıyor da yani. bir onun da Canberk'in değil de o şey can kampanya, canım, can kampanya çerçevesinde bir şey yapmak lazım nasıl duymuş abi ömürlük ömürlük nere ya Ankara herkes bütün yerler radyolar o. katılıyor da nasıl onun bir elemesi bir şey yok mu evet, yok, yok canım niye olsun ha, yani, hiç. vardı en Neyse. çok en çok ömürlüğün en çok dinlenen Bir de yani. radyo telli ya Ankara'da ne dinlediler onu da merak ediyorum radyo telli mi Hı -hı. radyo telli dinlemiş ben de merak ediyorum şimdi dinleriz çıkıyor. doğru düzgün bir adama benziyordu da telefonda Sadun Bey Sen Sadun'la mı konuştun? Onunla da konuştum. öncesinde dün konuştum hmm. ben Biz program yapacağız dedi Yerel lezzetler falan dedi Ben Ne bileyim orada duyurucuk falan bir şey dedi. Ne iş yapıyormuş Sadun Bey? Kasap tamam. Canlı hayvan kasabıyım dedi Canlı hayvan kasabı ne abi ya? Ya, işte ya kasabı kesiyor, kesiyor. <gülüyor> Canlıyken <gülüyor> Hayvanı kesiyor. Hayvan sever. Bazı daha çok şey kesilmiş hayvan üstünde çalışıyor. Ben canlı kesiyorum. Öylesin yani zevk <gülüyor> oluyordu da. zaten ben bir şey oldum da uzatma. Merhaba merhaba. Tuz tat verme. Telefonunu vermedin değil mi? Verdim. Bir sıkıntı olursa yayınla ilgili. mı verdin? ben bir de kasap severim ya. Hani konuşacak konuşacak. Herisinde bu adam kasap. Ben de Antikot. Ile ön planda değil ki. Antikot falan bir şey konuşuyoruz dedi. Duyurcuk dedi ben. Canlı hayvan kasabiyim demiş. Ege sen de saf. Vallahi safsın. Et kesiyorum diyor yani. O, zaman, o e zaman ne yapalım abi? Veda edelim. Veda, Veda edelim. Başka çaremiz kalmadı. Sevgili dinleyiciler bugün de böyle olsun. Ee, yarın sabah yeniden Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar